Selamünaleyküm. evet dua sohbetimizde birlikte Abdülkadir Genesler'in duasını okuyoruz dolayısıyla hanımın da ona kötü kader olacağını geçiminin iyi olmayacağını bilmeden ister güzelliğine aldanır malına aldanır ya da tersine erkek bu istekler bazen kötü kader diye daha sonra hatırlanır Ya demek kaderimde bu varmış demek ki kaderle bilinmezler kısmı böyle kaderin bilinmezler kısmındaki istekler olarak Abdülkadir Gadir Hazretleri böyle dua ediyor. Demek ki o büyük insanlar ilmiyle, irfanıyla hayatı yaklaşık rivayete göre 3 sene ya da 23 sene çile ve inziva ile geçmiş bir zattan bahsediyoruz. Bunlar kader hakkında böyle dua ediyorlarsa bizler de, Elbette. Demek ki kaderimizi elimize aldık. Ne istersek o olur. Muhakkak da hayırlı olur. Falan bakış açısı sorgulanabilir. وَرْزُقْنِ حُسْنَةْ talep, Talebin iyisini bana nasip et. İyi talepte bulunmak. Doğru talepte bulunabilmek. Hem helal ve haram bakımından hem de neticesi bakımından sabredecebileceğin efendim bir rızık olarak rızık ver ya rabbi ve ekfini şû melmun kalep Evet. Allahumme hucceti haceti ve udti faqati ve vesileti inqita'i hilati. Allah Beni az bir şey ile e, yetinmeyi öğret. Hile ve tuzağımın tükenmesini nasip et. Yani nefsin hile ve tuzağı. Benim bir şey konusunda bir tartışma ya da bir delil ararsam istediğim kadarı olsun. Ne istiyorsam ne arzu ediyorsam istediğim kadar fazlasıyla uğraştırma beni diyor. Çünkü bu emel olur. Tuğlu emele girer. Ondan beni kurtar diyor. Yani sana nasip olmayacak şeylerin arkasında koşman seni dünyaya, dünyayı sana dar eder. Dünyada çok sıkıntıya sebep olur. Ya Rabbi beni sık sık değişken hale sokmaktan beni koru diyor. Yani sık sık değişen insanlar kararsız olur. Hem şahsiyeti hem perzonluğu kişinin kişiliği bozulmaya başlar. Sık sık değişen kişilikler tehlikeli bir kişiliktir. Kimse ona güvenmez. Dolayısıyla Allah'ım bundan beni koru diyor. وَرَأْسُ مَال۪ي عَدَمُ ihtiyali. Ve şefi'e dumu'i ve kenzi aczi ilahi katratum min bihari cudike tuhnini. Evet. Ya Rabbi gözümün yaşına acı beni bağışla. Benim hazinem acziyetim olsun. Onunla beni mutlu kıl. Evet. Senin tarafından gelen bir damla dahi beni zengin eder. Sanimiyete bakın duadaki. Ve kenzu aczi ilahi katratun min behari cudike tunini Senden gelecek bir damla dahi beni zengin eder. Ve zerretun min teyyari ke tekfini Senin af adına göndereceği ufak bir umut bir zerre dahi beni Alır götürür coşturur ve bana yeter her şeyden beni artık yeterli kılar ki bana kifayet eder. Farzukni ve afini ve fu anni. Allah'ım bana helalından rızıklar ver. Bana afiyet ver. Allah'ım beni bağışla. Affeyle. vafirliği beni mağfiret eyle. Vakdi haceti ve nef ve nefis kurbeti. Evet, isteklerimi bulunduğumda, isteklerde bulunduğumda onu yerine getir ve benim kurbetimi sıkıntımı rahatlat. Ve ferrici hemmi ve kşif gammi, hemmimi, kederimi ve gammımı aç, gider, sıkıntılardan beni kurtar. Bir rahmetke ya rahimin senin rahmetinle ya Rabbi. Sen ki erham Rahim'insin, acıyanların, merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Diyor. Demek ki, e, önce çok iyi bir gönüle, dua için çok iyi bir sükunete, huzura, çok iyi bir aziyet bilincine, muhtaçlık hissine, ve doğru bir şekilde dua etmeye ihtiyacımız var sevgili kardeşlerim. Dua İslam'ın e, özüdür. İnsanların İslamiyeti, İslam inancı ya da imanı ne kadar derseniz onun duasına bakın. Orada meyvesi belli olur. O meyvesine bakar. O zaman anlarsınız. Dua insanın özünü dışarıya vuran bir yoldur. İnsan duada gerçekten samimiyetini izhar ettiği sesiyle, inancıyla, yalvarışıyla, Allah'a yakınlığı e, bariz olan, ortaya çıkan bir şey. Namazın en çok, en çok mühim kısmı niyet ve duadır. Namazın en mühim kısmı niyet ve duadır. Niyetiniz tam yapmadan kılınan namazda hayır yoktur şüpheli namaz, niyetle namaz olmaz. Riyakarhane bir niyetle namaz olmaz. Namaz kıldın sonra dua etmeden kalkar gidersen o namazdan da bereket hasıl olmaz. Yararlanmadan kalkıyorsun. Yapıp edip parasını el alıp gidiyor. Sen zahmetiyle kalıyorsun. Manasına gelir sevgili kardeşim. Evet hızbu hıfz biz bu hıfs diyor yine Abdul Gadir gelensilerini hıfs demek korunma demek gerek aklımızı gerek hayatımızı gerek evlatlarımızı artık neyi zikrederseniz hıfsı himaylesin Allah bizi aklımızı e efendim sahatımızı hıfsı himaylesin vatanımızı milletimizi evet. Duaya hamd ve salavat-ı şerifeden sonra özet haline nasıl yalvarıyormuş onu örneğini birkaç kelimeyle vereceğim. Duanın tümünü okumayacağız. Abdülkadir Gadir Hazretleri gerçekten e, bütün alimlerin, bütün aşıkların, bütün ariflerin, bütün müctehitlerin kabul ettiği zahiri alim, fıkıh alimi, hadis alimi efendim, zahiri alimden kastım yani teks üzerine e, bilgi üzerine oluşan, uygulama ön planda değil. Dolayısıyla biz onlara zahir alim diyoruz. Bir de manevi alim yani okuduğunu önce yaşayan, sonra onun yaşama boyutunda sorgulayan sonra da ondan bereket hasıl olan sözünde, özünde, samimiyet duyduğumuz, bildiğimiz efendim alimler ki onların e, tabir caizse politik bir tabir verelim. Lideri durumunda olan bir zat ki Abdülkadir, Geylan Hazretleri, Şahınlaşma İmam-ı Rabbani Bunlar bütün e, yollarda, bütün büyüklerin yanında değeri olan, ilmi olan, irfanı olan, İmam-ı sure verdiği, kendisi devlet müsteşarlığı yapmış birisi bunlar. Mesela i̇mam Rabbani Hazretleri Afganistan'daki bulunan, o gün Hindistan, şimdi Hindistan, o günün işte devletleri, bir Türk devleti vardı o zamanın zamanında. Orada müsteşarlık yapmış. Efendim, İmam Sühreverdi ee, Selçuklular döneminde Konya'ya e, elçi olarak gelmiş ve devlet e, müsteşarlığı yapmış insanlardan tahsil ve bilgi donanımına sahip e, evliyalardan bunları sayabiliriz. Bunlar örnek e, şahsiyetlerdir. Bunların bazı konuyu işlerken dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu isimler o kaliteyle özleşmiş isimlerdir. Bakalım tabi cümlede biraz her ne kadar tam tercüme ettiğimi düşünemiyorum ama yine de ter, bu duaları tercüme etmeye kendim kitaplara bakmadan içimden geldiği gibi tercüme etmeye çalışacağım, gayret göstereceğim. İnşallah muvaffak olurum. Allahümme inne nefsî Allahım benim nefsim sefînetün sâiratün fî behâri tufânil irade irade tufanına kapınmış. Denizde, denizin derinliklerinde giden bir gemi. <gülüyor> benzetmesi yapıyor. Evet. Yani irade ve istek beni alıp dağdan dağ gibi olan dalgaların birinden birine, birinden birine gemimi alıp götürüyor, vuruyor, çarpıyor met cezir halinde isteklerim. Bu kadar çok ki dünyaya düşkündüm, insanlara söylenene, arzulara, hayallere, tefekkürlere dalmış durumda. Hay sulamel cevele men ceminke illa ileyk. Beni bu dalgaların arasında gemimi ve beni kurtaracak yok, sığınacak bir yerim yok, duracak bir yerim de yok. Öyle çarpıp çırpıp efendim o dalgalar arasında gitmekteyim. Ancak hedefim sensin. Senden başka bir hedefim de yok. Ne demek istiyorum? Yani benim halime acım. Evet, öyle mübarek insanlar. Dili de tatlı değil mi? Allah'a yalvarması da çok güzel. Fe ceal Allahümme bismillahime ve mursaha inne rabbiyle Rahim. Evet. Allah'ım benim bu yolculuğumu senin Kur'an'daki bir ayetinle bereketlendir ki buyuruyorsun kim Allah'ın ismiyle hareket eder, kim Allah'ın ismiyle yola çıkarsa Allah onu yalnız bırakmaz. Çünkü o Allah gafurdur, o Rabbimiz rahimdir. Bu ayetinle yola çıkıyor ve benim mihmandarım bu ayet olsun. فَجْعَالَ Bismillahi بِسْمِ اللّٰهِ Ve وَمُرْسَاهَا اِنَّا رَبِّيْ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Onun için yola çıktığımızda bir Fatiha üç hüclası okuyarak hediye edip ve bu ayeti okuyarak gerek arabada gerekse deniz yolculuğuna çıkanlara tavsiye edilen Kur'an-ı Kerim'de olan bir ayeti Sev sül ederek çıkmak, onay bağlanarak yola çıkmak doğru olur sevgili kardeşim. Ve işgulni Allahümme bika ammen abadeni ank. Evet. Allahım beni senden uzaklaştıracak kararımdan, davranışımdan ve her türlü düşüncemden sana Yöneltmeyi, seninle meşgul olmayı nasip et. Nefsi arzularla karar verip adaletsiz olmaktan, nefsi isteklerle karar verip yanlışa gitmekten, beni seninle meşgul eyle, helalınla, arzunla, istikametimle ve de senin bana göstereceğin yolunla beni meşgul eyle, onlara göndermek o kötü yollara beni gönderme diye Allah'a kendisini, kendi iradesini teslim ederek dua ediyor. Bence güzel bir dua. Allah, Allah'ımız, Rabbimiz bize iradeyi cüze vermiş, bekliyor. Ne yapacak? Kulum kendi kullanırsa cezası mükafatı da kendisine. Ama kulu o iradesini Allah'a verirse, ya Rabbi ben bu işte tehlike görüyorum, benim bu irademe sen sahip ol. Bana sen yakınım ol. Bu konuda benim irademi destekle, yardımcı ol. Ve bunun için böyle müracaat bulunursa Allah onu elbette yalnız bırakmaz. Onun o iradesine yardımcı olur. İradesini elinden almaz. Ne yapar? Ona yardımcı olur. Daraldığında ona ilham eder. İstenzibilne felehaha fujuraha ve takwaha. İnsanın kötü yolda ya da iyi yolda gitmesi konusunda ona ilham eder Allah'a. Yemin ettikten sonra ne diyor? Her insana Allah bu kadar yakın, şah damarından daha yakın olan Allah, Allah'a yönelip de ya Rabbi bu işte ben biraz tehlikeler seziyorum, ben irademi kullanacağım ama sonra nasıl olacağını bilmiyorum. Sen bana yardım et diye Allah'a gönülden yalvarıyorsa Allah ona yakındır, Allah ona dosttur, iradesine yardımcı olur. Eğer bunu yapmaz da kendine güvenir, yolun yoldan emin olur ve kararında yanılırsa ona da şeytan yakın olmuş olur. Onun için buradaki mahiyet bu mana, yani insanın e, yanında kim var, kiminle yola çıkıyor, mihmandarı şeytan olanın pişmanlığı bitmez mihmandarı Allah ve Resulü olanın hoşnutluğu da yolu da bereketlidir, güzeldir sevgili kardeşim. <gülüyor> Allahümme bike ammen ebadenim anke hatta la es'eluke ma leyseli bihi ilm. Evet. Böyle bir bana yakınlık ver ki hatta artık bilmediğim hiçbir iş ile meşguliyet olmasın. Bunda hayır mı var, şer mi var? Böyle bir ayrım or ortasında, şüphede kalmayayım. وَاسِمْنِيَ اللّٰهُمَّ مِنَ الْاَغْيَارِ Senden başkasının ilgisini, arzusunu benden gider Allah'ım. İstemeyecek miyiz? Yani birini sevmeyecek miyiz falan? Evet seveceksin ama mayiyetini unutmadan. Yani yanındaki Allah'ın rızasını, yanındaki Allah'ın sabrını, yanındaki Allah'ın sana vereceği yakınlığı unutmadı. Öyle insanlar gerçekten vardır Allah'ın sevgili kulları diye söylediğimiz insanlar. Onların yanında olunca çok böyle başka hissederiz kendimizi. Çok zenginin yanında hissettiğimiz duygu gibi fakir için. Oysa onların yanında zenginlik falan yoktur. Ama kalpleri sağlam. İnançları sağlam, sözleri emin, konuştuğu zaman kalbinize huzur verir. Bil ki orada ilahi bir maniyet ve bereket vardır. Onun için Cenab-ı Hak sık sık kulunun yanında olduğunu kulunda hatırlatır Kur'an-ı Kerim'de. İnnallâhe mâ sabirin. Evet, Allah İn Allah yuhibbul muhsinin. İlik yapanları sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın yakınlığını ifade eden Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerimeler vardır ki insan yeter ki onu arasın, bulsun. Dağlarda aradım da secdede buldum onu diyor. Demek ki çoğu zaman dağda zannederiz. Yalnızlıkta zannederiz. Ama kardeşin gözünde, kalbinde ve ona olan yakınlığında bulacaksın. Çok da yakın olduğunu hatta annen baban bile uzaklaştığında onu yanında bulacaksın. Ve vassıfniyallâhumme minel ekdâr Evet. Ya Rabbi kederden beni kurtar safini evet ve safini temizle safa ile temizle ve hafzeni hatta alaz güneyle şeyin bir mahfuz tabihi ibadakal mustafa inal ahyar ii insanların koruduğun şeylerde düşmekten. Yani peygamberimiz, Allah dostları, sahabe, onların düşmekten korunduğu şeylere beni düşürme. Öyle kötü durumlar vardır ki onu hiçbir zaman Allah dostları istemez. Öyle kötü durumlar vardır ki onu hiçbir zaman sahabe-i kiram istememiştir. Peygamberimiz öyle bir duruma düşmek. Nedir bu? Çok genel bir ifade. Yani nefsin hoddamlığına düşmek. Nefsin Kibrine düşmek, nefsin hasedine düşmek. Onlar hangi şeyi kötü görüyorlarsa beni de o duruma düşürmekte koru ya Rabbi. Bunlar arasında çok yuvarlak cümledir ama çok anlamı geniş cümle. Yani duanın bir nevi kısmıdır. Yani bir duayı çok genele teşmil etmek istersen bu tür duaları yaparsan kısa öz ama bütün duaların özü man manasını taşır. Evet sevgili kardeşim, bu uzun sürdüğü için devam eden bu örneklerden yararlanmaya çalışıyoruz. Hepsini okumuyoruz diye bizi bu zamanda takip eden arkadaşlar bilirler. Sadece böyle duaların varlığından haberimiz olsun yeter. Yoksa hepsini okumaya vakit e, e, olarak e, imkanımız yok. Sonunu şöyle bitirelim. Allahümme ya hay ya kayyum, ya zel celal vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, ey celal ve keram, ikram sahibi olan, eselüke en teca'le lena fi kulli saatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlül semavati ve ehlül ardı ve kulle şeyin huve fi ilmike kainun ev kadkân. -kain. Allah her an, her saat, her saniye, her bir tarafa hareket edişimizde yerdeki ve göktekinin her bir hareketinde yerin ve göğün ve her şeyin önceden senin ilminde olduğu gibi ve halen de her halimizde sen bizi bilir, hareketimizi de bilmektesin. Allah'a bu yakınlığı e, bu şekilde izhar etme. Yani bu bilincini ikrar ediyor. Ya Rabbi sen her şeyi bilmektesin. Bizim halimizi de bilmektesin. Bunda şüphe yok. Allahümme elfe elfe salatin ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve hıvanihi mine nebiyyin. Ya Rabbi binlerce İki defa elf olunca on bin oluyor. Yani on bin defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun Ali eshabına, onun peygamber kardeşlerine selatü selam olsun diye bitiriyor. Evet, bu kadarıyla demek ki yetinelim. Ee, bu Allah dostlarının dualarındaki bu güzel taraflarını anlamak için bir örnek olsun diye. Sevgili Kali Şef. Münacat-ı Acayip tesiri olan münacat diye e, Abdülkadir Genazitler'in adına yazılmış bir bölüm var. Bakalım biraz buradan terennüm edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi gallaqatil muluk ababa ve babu kemftuhun lisailin Allah'ım padişahların kapısı gece kapanır senin kapın ise isteği olanlara açıktır hep ilahi Vâretin ucum velâmetil uyûn, ve ente hayyul Evet. Yıldızlar doğmuş, gözler yumulmuş, uykuya dalmış. Sen ise hep dirisin, hep ayaktasın, yorulmazsın. Ellezî lâ tu sinetü velâ ki seni ne uyku ne de yorgunluk tutar. İlahi fırişetil fıruş Yataklar serilmiş, gözler yumulmuş, herkes özeline çekilmiş. Ve halakül habibim bi habibi Herkes dostuyla yalnız odasına çekilmiş. Ve ente Habibül Müjdehidid. Sense gayret gösterenlerin, dostu o yalnızlığını giderensin. Ve en iyisi Ve senden korkan, sana saygı duyan, seni sevenlerin en yakınısın. yakinisin. İlahi. İntara'tni am ba'ik eğer sen de beni kovarsan ne yapar? fe ila bab men tici beri hangi kapıya gider ilahi in qata ceni an cenabik fe cenab aman allah çok güzel senin yakınlığını benden sen kesersen, alırsan hangi yakınlığa sığınırım? Hangi kapıya gider? İlahi in azabetni fenni müstahakun. Sen bana azap etsin, yalnızlık cezası versen bu bana müstahaktır. Yüzüme bakmasan, bana yönelmesen buna da müstahak. Veyn afauteni fente ehlül cudu vel keram Eğer ki sen affetsen bana yakınlığını geri versen sen buna ehilsin. Cud ve keremin bunu gerektirir. Ya seyyidi leke ahlasul arifin Efendim sana bütün ariflerin samimiyeti ve ihlasıyla. Zaten sana layık. Ve bin fadlın kenecen salihîn ve bin fadlın kenecen sâlihûn ve biğfurânın kenâ bel mukassirûn. Ya cemîlül afi zaknî bel afik. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve halâ ve temarifetik Ve ille mekulli zâlike ehlâ Fe inneke ehlü't-teqvâ Ve Evet. Böyle biraz derleyerek, toplayarak ve mana vereyim diye hepsini okudum. Çok kısa kısaymış. Biraz beyt ya da nesir halinde. Efendim. Bütün ariflerin samiyeti sana yönelmiş durumda. Sen fazlı kereminle salihleri kurtar. Sen bağışlamanla noksan ve kusurlu kullarını bağışla. Sen affı güzel Allah'ım, affın soğukluğunu, rahatlığını ver bana. Sana yakınlığın, irfanın tadını ver bana. Her ne kadar ben buna ehil olmasam da sen takva ehlinin sahibisin. Sen bağışlayan Rabbimsin. Evet. Eh, duanın tadına bakın değil mi? Yani aşkı olan sözünde bambaşka söylüyor. İçine tat katıyor. Kelimeler içerisine tat nasıl katılırsa bilmiyorum artık. Ama bunu hissettiğimizi söyleyebiliriz sevgili kardeşlerim. Evet, bazen de sırlı dualar var. Ama bu sırlı duaların e, sırrını anlamaktan aciz olduğum için okuyayım mı, okumayayım mı diye bazen e, tereddütte bulunuyorum. Ama bir varlığı böyle bir şeyde varmış falan. Yani sırlı dua derken, mesela adam şiir yazıyor. Şiirin baş harflerini bir sır saklıyor. O şiiri normal okuyorsunuz farklı şeyler anlıyorsunuz ama baş harflerine bakınca baş harflerinde baş, onun amacını anlayabiliyorsunuz. Bunun gibi yani bunun şairler bilir nesir ya da düz şiirde şiir yazarken efendim bu sırları bazen kelimelerin içerisinde saklarlar bazen de baş harflerine saklarlar. Bu şairlerin gizli sırlarıdır. Duanın da böyle e, nesir halinde yapıldığını biliyoruz, onu gördük az önceki örnek buna örnekti. Bir de duan içerisinde sırlı kelimeler saklamak. Dua'yı niye böyle yaparlar? İşte bu da bir tür duanın bir türü. Yani insanlar çoğu zaman e, duada yazıda e, teks, mana yüklerken bu tahsilini orada görebiliyoruz, düşüncesini görebiliyoruz, samimiyetini görebiliyoruz. Belki de böyle bir şey, bir edebiyat türü diye de algılayabiliriz. <gülüyor> Demek ki Araplarda da bu çok meşhur olduğu için, Arap toplumuna muhatapları, halkı Arap toplum olunca elbette bunları da o günün insanları yapıyor. Hatta Kur'an'da da bu şekilde sırlı kelimeler mevcut. <gülüyor> evet ee, manası nedir? çözümüne gitmeden sadece mana vererek geçeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni esselike bil elfil kaimi el-ellezi leysi qablehu sabikun evet Allah'ım senden istiyorum ayakta duran elif ki öncesi olmayan bir eliftir, onun hürmetine, onu tevessül ederek. Yani elif bütün harflerin başıdır, öncesi yoktur, sonraki harfler ondan sonra gelir. Ancak burada kastedilen şey sadece böyle bir tanım mıdır? Yoksa bunun ötesinde öncesi olmayan bir varlık ya da varlıklar adına mı bir sır saklamaktadır? Artık onu sır ehli bilir. Ve billâmeynis elleteyni Tamastebihi ma el asrar. Evet. Ve lamlar hürmetine ki o lamlar bir sürü sırları kendisinde saklar. Voca al tehuma bein el akli ve O lamlar ki sen onu akılla ruh arasında köprü yaptın. <gülüyor> Demek lamlar akılla köprü arasında, akılla pardon ruh arasında köprüymiş. Elif, Lam, Mim. Değil mi? Elif, Mim. Mim, dünya alem diye kabul edersek, Elif de Allah'tan gelen vahiy olarak kabul edersek, Lam da bu köprü. Aynı zamanda bu Elif, Lam, Mim'in sırrını da çözen bir ifade. Ve ahazte aleyhimel ahde elvasıka ve bilhail muhitati bil ulumul cevae midi vel müteharriketi ve savamiti ve nevâtıgı diyor. Evet. Demek ki bir örnek, ufak bir örnek verdik. Bu kadarıyla yetinelim. Bundan sonrasını e, bazı sırları ne ben anlayabilirim ne de bu ortamda paylaşabiliriz. Demek ki böyle dualar da oluyor diye bir örnek sonra devam ediyor. Bütün harflerle yapılan harflere mana verilerek efendim e, bir buçuk sayfa böyle dua etmiş. Evet, en sonunda şöyle bitiriyor. Allahümme ecip daveti ve g'de haceti ve an basirati Allahümme, hacetimi cevap ver, hacetime cevap ver ve pardon, davetime cevap ver, hacetimi yerine getir ve basiretimi aç. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim diye bitiriyor ve tabi her zaman olduğu gibi Peygamberimizin salavatı şerife ve Allah hamd ile son buluyor. Bundan sonra bir dua daha okuyacağız. Bu duada celaliye duası ya da celal duası. Yani bir şeyden korkarsanız, onun karşısında merhamet gösterirseniz size zulmetme ihtimali çok. O zaman onun karşısında celallı çıkmanız lazım. Aynen efendim devlet başkanımızın darbeye gösterdiği celallılık gibi. Böyle bir celallık göster ki darbe geri darbe olsun. Geri tepsi. Şeytana da bazen böyle celallı olmamız gereken yerler var. Bazen Allah'a sığınarak yapmamız gereken. Ama her halükarda tabii ki Allah'a sığınacağız ama sığınacağımız esma, sığınacağımız efal, sığınacağımız, bürüneceğimiz sıfat ne olması, nerede, ne şekilde davranmak gerekiyor. Onun için bu duaları okuyoruz. Allahumme inni es'eluke bi sen zati ve bi zat sen ve ente entehu Evet. Demek celalının sıfat böyle bir şey. <gülüyor> Devam ediyor. Ente cemtu binurillah ve binur arşin ve bi kull isminillah min adu ve adu Allah. Bima'in fīlā havla ve lâ kuvvete illā billāh. Hatamtu 'alā nafsī ve 'alā dīni ve 'alā kulli şey'in ātānī Rabbi bihatmillāh el-mâni'e allazī hatama bī aqtana'us semāwāt ve'l-ard. Hasunallāh hasunallāh hasunallāh ve nimel vekīl. Niyemel mevlâ ve Bismillahirrahmanirrahim. sallallahu aleyhi ve seyyidina ve diye bitiyor. Efendim, zatın sırrıyla, sırrın zatına, o ki sensin, sen ki olsun, bu ne demekse artık? Onun sırrını çözdün mü zaten Allah'ın celali heybetiyle tanışırsın. Senin nuruna, arşiğin nuruna dayandım, güvendim. Böyle istiyorum. Senin isminle, her isminle düşmanıma karşı ve senin do düşmanlarına karşı la havle ve la illa billahi yüz bin defa söyleyerek istiyorum. Ya Rabbi, nefsime Mühür vurdum. Dinimi sana ısmarladım. Her şeyimi, verdiğin her şeyimi, Rabbim sensin. Sen her şeyin sahibi ve mühür vuran, onu koruyan sensin. Yerdeki ve göktekilerin hepsinin, hepsini sonlandıracak, mühürünü, ağzını kapayacak olan sensin. Sana sığındım. Hasbim sensin ve bana verdiklerin gerçek sahibi de sensin. Sen ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcısısın, yardımcısın. Efendimiz Ali Seyyid ve onun ali ehli beytine ve sahabesine selam selam olsun. Amin. Demek ki burada böyle acayip şeyler var, değil mi? Ya zatının sırrı sırrının zatına o sensin, sen o. Ne demek istiyor bilmiyorum ama bir derinlik var, bir gizemlik var sözlerde. Bazen hu mu yüksek yoksa diğer esma mı? Hatta Allah mı? Ama Kur'an'a bakıyorum da hep Allah'tan önce hu'yu getiriyor. Çok büyük bir gizemlik var, bir mana derinliği var ama çözebilseydim sizinle paylaşabilseydim diye düşünüyorum bazen. Evet sevgili kardeşim. Munacatsı İmam-ı Azam vardı. Bunu okuduk galiba. Onu okuduk. Evet. Yine duaların bir kısmından şöyle terin edebiliriz. <gülüyor> Allahum ehdina bi nurike ileyk. Allah'ın senden olan bir nurla, nur ile sana hidayet erdir. Allahum ekmina bi sıdqal budiyetin beyne yedek. Ya Rabbi, kulluk sadakati ile beni senin huzurunda ayakta ile. Yamulma. Geri döndürme. Allahümme cealem sinetena ratbetem bizzikrik. Ya Rabbi dilimi seni zikirden daim eyle. Dillerimi, dillerimizi seni zikrinle daim eyle. Allahümme ceal nüfusena mutiaten li emrik. Nefislerimizi sana karşı isyandan koru ve hep muti eyle. Allahumme celal ervahena mukarrameten bi müşahadetik. Ya Rabbi ruhlarımızı sana müşahade ile ikram eyle. Yani ruh Allah'a ısınırsa Allah'ı sever. Ruh Allah'tan korkarsa, kaçarsa namazda huzur bulamaz. İbadetlerini yapınca Allah için yapmanın sevkine varamaz. Hayır verirken zekatın zevkine, nafakan, infakın, fakirle, miskinle sofrasını paylaşmanın zevkine varamaz. Çünkü ruhu Allah'a ısınmadı. Korkunç bir şey değil mi? O zaman din de bir yüktür, yaşanamaz. O zaman Kur'an da bir sestir, bir avazdır ama anlaşılamaz. Sevgi de bir acayip şeydir. Anlaşılamaz. Çünkü ruhu Allah'a ısınmamış bir insan bunları anlayamaz. Evet tatlı dualar, güzel dualar, sevgi muhabbet dolu, dop dolu dualar. Yaman ane sevbadihul ebrar. Ey, kullarına çok minis olan, ebrar kullar, güzel samimi kendisine yakın olan kulları, minis olan Allah'ım. Evliya ehlı mukarrabin el ahiyarı bi mürajatihi ve esrarihi yalvarışında ve sana yakınlığının sırrında sana mukarrab ve sickin kulların, evliyaların ve amen'a mata ve ahya ve adalla ehda ve adaha kebabka bas ada ve isqa ve afqara ve adha ve ebla ve afa kullu zaliki bi azimi tadbiri Allah ey öldüren dirilten yolunu gösteren ya da yolundan saptıran gülen güldüren ağlatan sevindiren mutlu eden şakiyeden rahatsız eden her türlü yoklukta Varlıkta, belada, afiyette, sehattı kılan Rabbim. Hepsi senin tedbirinle, azametinle olmaktadır. Ve sâbik-ı iktidârihim. İktidarın gücün gösterildiği bir şeydir bunlar. Hepsi senin dilemenle ve gücünü göstermenle olmaktadır. Bunu bilince ne olur? Bunu bilince hazmi kolay olur. Hepsi onun takdiri, kaderi dedin mi, gönülde bir sıkıntı kalmaz. İnsan vardır, sevdiği biri için her şey veresi gelir. Verdiği bütün şeyler gözünde görünmez. Hatta arası bozulmuştur, ayrılmıştır. Yıllar sonra bile o verdikleri hala güzel bir hatıradır. Allah'ın selam, sevgisi, muhabbeti sizinle olsun. Din böyle yaşanır belki de. Her yaşadığını bir başkasına değil, o güzel bir hatıra diye kalbinin en yüksek derinliğinde ve ufukların en yüksek ufkunda parlayan bir yıldız gibidir onun Allah'a yakınlığı ve ilişkisi selamlık